Ah, let's let's Güzelim Fıstığım Bu ses kaydını az önce başlattım ama Heyecandan ah, Söylememem gereken bir şey söyledim Çok da büyük bir şey değildi ama yine de ah, Dile getirmemem gerekiyordu Bebeğim İşte olduğunu biliyorum Kolay gelsin yani yüksek ihtimalle öyle olduğunu düşünüyorum. Hmm. <gülüyor> Aklıma ne geldi? Hani şey olmuştu ya... Senle beraber çalıştığımız bir yerde pideymişti. <gülüyor> şey ya... Bu yakında ne kadar güzel... Şöyle bir adım olmasın, ne kadar güzel ya... Of şey pide yemiştik. sonra <gülüyor> ben sana iftira atmıştım <gülüyor> iftira değil aslında da şey yapmıştım yani <gülüyor> boş konuşmuştum öyle aman be iftira işte yapıştır <gülüyor> demiştim ya kokluyorum böyle ya bu koku yağ kokusu bir yerden geliyor böyle. falan kokluyorum Hatırlıyorsun sen ona net yani tabii herhalde. Come on girl of course. Kokluyorum bir yerden geliyor. Böyle sana yaklaşıyorum, kokluyorum. Dedim bu senden geliyor falan. Böyle bir böyle bir edayla mı söyledim hatırlamıyorum ama dedi işte senden geliyor galiba böyle bir imada bulundum. Sonra hiç insan aklına nasıl gelmez yani sonuçta burnun burnunun dibi ağzın. Sonuçta yemeği de ağzınla yedin. Yani ben genelde ağzımla yiyorum. Bazen değişiyor işte, Allah kahretmesin. Neyse. Sonra, aradan belki saniyeler geçti, yani birkaç saniye geçti. Sonra dedim, dur Allah kahretmesin, benim ağzımdan bu niye geliyor olmasın, yani dudaklarımdan falan niye geliyor olmasın. Utanmadan sana orada bir tür şey yapmıştım yani. Küçük çaplı da bulunmuştum. Neyse. Of her şey Şu an benden öyle bir koku geliyor da o yüzden Allah kahretmesin <gülüyor> Ne zaman öyle bir şey yaşasam aklıma bu geliyor yani Of ya Ne zaman arabamıza binsem Yanıma sen geliyorsun Aklıma sen geliyorsun Mesela şu an Kucağımda o kadar güzel yetiyorsun ki Of Açka Mesela şeyden bahsederdik ya böyle İşte ikimizin de Mesela şey değil aslında Elbette ki düşündüğümde falan Nasıl hissettirdiğini biliyorum ya da sen o bana dair Düşündüğünde nasıl hissettirdiğini biliyorsun Ama mesela Senin hissettiğin güzellikler vardı benim hissettiğim güzellikler vardı. Yani birbirimize hissettirdiğimiz yani. Güzellikler ayrı ayrı vardı. Mesela senin çok değindiğim, değindiğim şeyler bunlar belki ama yine de senin mesela başını dizlerime koyduğunda o hissettiğin o bilmiyorum Roçka'ya yani empati yaptığımda sadece bunu sadece düşünebiliyorum ya da hayal etmeye çalışıyorum. Böyle sonsuz güven hissiyatı şey ya insanınız kendiyle baş başayken yeterince ne bileyim özgür olur ya da hissettiklerini işte düşündüklerini ne bileyim işte ortaya çıkarabilir istediği şekliyle işte biz birbirimizin yanındayken ya tamam zaten hani duygular da buna saygı bir veriyor dibine kadar ama yani öyle bir güven hissiyatı ki sanki karşındaki insan sensin ve kendine ancak yine kendin yani bu kadar aa, yerinde davranabilirsin iyi davranabilirsin tam istediğin şekilde davranabilirsin o yüzden belki onun sonsuz güveni vardı sonsuz hissiyatı tutkusu vardı yani <gülüyor> neyse işte Kendini öyle benim sizlerimi bıraktığımdaki hissiyata sahipim şu an yani. Şu küçücük başını oraya koyardım. Ben de tek altına koyardım. Sağ elimi yanağının altına koyardım. Hiç. Ki yani bu böyle, çok güzel bir hissiyat veriyordu ya sen zaten aklım başından alıyordun. Öyle yaptığında onu gayet iyi biliyorsun da. Ama ha, ikimiz için de yani senin için ayrı bir coşkuydu İşte sen farklı bir şeyin tadına varıyordun. Ben de farklı bir şeyin tadına varıyordum. Ama ikimize birbirine ikimizde neyin tadına vardığımızı biliyoruz yani. O yüzden çok güzel. Ve şu an Ağzım hala, evet dudaklarım yani. Hala daha yediğim pidenin yağı kokuyor. <gülüyor> Oysa yıkadım. Allah gayret misin? Neyse. Bana ne ya? Benim parfümüm de bu. Benim parfümüm de bu yani. Bunlar benim parfümüm. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Zaten kimsenin dudaklarımda işi yok yani. <gülüyor> Come on girl of girls. <gülüyor> Yaramaz. Çok güzel birkaç gün yaşadık son zamanlar için diyorum. Bu arada elbette ki şeye hala değinmedim. Değineceğim yani. Her gün okuyorum. Her gün bakıyorum. Yazdın yazıya. Çok güzel yazdım. Çok güzel yazdın. O kadar güzel yazmışsın ki yani ona bir cevabım her zaman her türlü olacak yani Cevabından kastım yani şey tabi loçka şey kastetmiyorum elbette ki bu cevap gerektiren bir durum değil ya da hani sen zaten söyleyeceğini söylemişsin yeterince ve tüm güzelliğiyle söylemişsin ne kadar büyük bir ah aidiyet hissiyatı veriyor o aidiyet hissiyatını tamamlıyor bir sürü şey ya başka güzel şeyler. Of be. Bu şeyi hatırlıyor musun? Şeyden bahsetmiştim. Hani olsa da beraber bir arada yaşasak, bir arada olsak böyle yüz canımızı sıkan büyük şeylerden bahsediyoruz. Elbette ki öyle bir şey olsa direkt karşılıklı. Bir şey yani. Tanımaması için her zaman yapardık ki zaten birbirimizi tanımamız bilmemiz bile öyle bir şey öyle bir zemin olmayacağına olmaması gerektiğine ya da neyse. Uf, boş yapıyorum ya. Neyse. Şey. Logikam. Bu. Şey hayalim vardı ya. <gülüyor> hani böyle bir şeyin üstünde. Böyle bir. Ne deniyor onlar yani? bilmem yani isimlerini Servant mı diyeyim ama onlar böyle şeylerde oluyor iş yerlerinde falan oluyor bir çekmece gibi bir şey yani üstünde böyle bir şey koyardık demiştim ya ufak bir yastık küçücük böyle şey gibi işte neyse ufacık bir yastık yani yanında da böyle ufak ufak iğneler böyle aslında işte aramızdaki sohbete, muhabbete zarar vermeyecek türden olayları ama canımızı böyle sıktığında şey yapmak için, birbirimizi fark ettirmek için, hissettirmek için çünkü ben telip atınca sen fazla fark etmiyorsun <gülüyor> ne kadar özledim ya, yani var ya yani of <gülüyor> ama bak şunu o kadar inanıyorum ki eğer bir arada olsaydık Sağlam tripleriyle yani ben olacaktım, onu biliyorum. Onu biliyorum ama geri kalmazdım, yani şey yapmıyorum, kendime diyorsun ya bazen, hiç, hiç de geri kalmazsın laf söylemekten falan. Şeyden de geri kalmazdım yani, trip atmaktan da ben de geri kalmazdım. Çok güzel be, ne yapayım ya? Allah kahretmesin. Of. Laf lafı açıyor. çektim. Hani bu pardon. <gülüyor> bu son konuşmamızda <gülüyor> ben hani şeyden bahsettim ya. Neydi ona da? Şeyden bahsettim. Senin. Ha. <gülüyor> sana yapardım dediğim bir şeyden. şur yapmak içimden gelmişti dediğim bir şeyden ya da şöyle bir karşılık vermek istediğinden bahsetmiştim. Ama, Ama sonu belki kötü bir noktaya gidebileceğinden korktuğum için yani bakma. Şimdi senin küçük edercesine ve sana cevap hakkı doğarcasına konuşmak istemiyorum. <gülüyor> ne kadar böyle şey olduğunu Böyle olduğunu işte yüz atlayıp böyle mıncırmak istediğini biliyorum böyle şeyler söylediğinde ve elbette ki haksızlık ediyor, olmuyorum öyle anlarda sadece yine de şaka yaptığımı bil ama ama <gülüyor> artık bu kadar cümle kurduktan sonra söylemem lazım yani kusura bakma amadan sonra bir şey gelecek evet ama o kadar cümle kurdum yani tüm eneviat bilgimi zorlayıp arkasından da neyse söylemeyeceğim diyemem come on bebeğim anlıyor musun? <gülüyor> aa şey ne diyorduk? Yani bu bir çeşit işte yapmak istediğim şeyden bu işte artık şey değil asla fantezi değil. Ben fantezi görmemişim. Mesela şey yani ne demek istediğim kafamda aldı orayı çünkü biraz oraya gidince hiçten bir şey oluyorum yani. Hırçınlaşıyorum. ya. Vik, vik, vik, vik, konuştum. Hmm. Şeyi kaçırdım. Ne demek istediğimi kaçırdım. Her şeyden bahsediyorum işte. O durumun böyle kontrol çıkmasından falan korktuğum için yani harekete geçmedim yapmadım falan söylüyordum. Ya ben kendime güveniyorum da <gülüyor> işte tam olarak böyle bir söylem. Seni böyle kızdırıp harekete geçirir ve bak bana bak dedirtir yani. Nasıl da iyi biliyorum boşuk ama ama bunun şey olduğunu biliyorsun yani tam bir muziplik olduğunu biliyorsun. Hey ben bilmiyorum. Neyse ya burada onu konuşmayayım. E konuşamayacağım da falan değil yüksek ihtimalle. De. Uz biraz uzar. Ve sana dediğim gibi cevap hakkı var. Sadece muziplik yapmam bile cevap hakkı doğruyor zaten sana. O yüzden çok şey yapmayacağım. Konuşmayacağım ama bilmiyorum ya hala da hani biraz betimledim sana onu o halleri o anımızı yani anımız değil aslında yapmadık ama betimledim yani şey senin kollarında başlayan sabahlara Biten gecelere dayamadım hala azorlu olduğunda kıskanır mı işte hayat garip ama sen ne olur üzülme artık aşkam evet hangi noktadaydık ne diyorduk işte ya Allah var ya. Zaten şey ayrı komik işte yas komik değil, Ab, hem absürt oldu, hem ne bileyim unuttum yani. Ya, o gün şeydi ya kandildi. Yani evet sabahtan biliyordum onu ama işte senle konuşurken unuttum yani ya, unuttuğum için de. Normalde işte sen buradayken yüzüne karşı bile söylemediğim ya da işte telefonda uzun zamandır yani konuşurken söylemediğim şeyleri ilk defa geçen seferde yani böyle biraz <gülüyor> nasıl diyeyim işte böyle dilim zorlanı zorlanı söyledim yani. Ne değişti de söylediğimi bilmiyorum. Ama o anlara çok yükseliyorum. Sen diyorsun ya işte. böyle şeyler işte konuşmayı sevmem. Aslında bakma sevmiyor değiliz yani hoşumuza gidiyor ayrı. Ve nasıl bir uslupla konuşmamız gerektiğini biliyoruz zaten. Ama şöyle bir şey var evet konuşmaya ben de o kadar meyilli olmam böyle bir şeyde. Ama şeye yani. Öyle bir hırçınlığı göstermede. Öyle bir şey yapmak. Yapmadı yani bilmiyorum. Ya zaten bu şeyden gelmiyor yani hem bireysel nasıl diyeyim herhangi bir bireysel e, istekten zaten gelmiyor. O ikimizin beraber ortaya çıkardığı şeyden geliyor yani. Nasıl ki sen beni kollarını alıp. Yavaş yavaş sarhoş ettiysen... Ben de yani o an seni... Kontrollü bir şekilde... Kendinden geçirebilirdim yani. Ama senin dediğin gibi... Logik, yani böyle bir şey sanki içimizde... Ya bir tık yapamadığım için üzülüyorum. Ama yine dediğim gibi yani bu şeyden gelmiyor. Arkasında kötü şeyler çıkabilir diye kendimi tuttum yani Emil alabilirsin. Yani seni daha çok üzüp daha çok vicdanımda başımı bırakmak istemediğim için. Ya zaten biliyorsun. Burada bir tekrar dile getirmek istemiyorum da. Yani Detergenter'a zarar çıkmıyor ama yine de gerek yok. Yani demek istediğim kontrollü bir şekilde seni öyle hani böyle şey olduğunu bilirsin ya. içinde olduğunu bilirsin. Kayamayacak kadar seversin. Kendinden bir parça bilirsin. Kendin bilirsin hatta. Yani öyle bir edayla sen benim kontrolüm altındaydın yani o an mesela yani bilmiyorum. Evet, tek senin seni dışında çıkaramam yani öyle bir şeyden, öyle bir şeyi kastetmiyorum ama bir şey kastıklarım ama evet. zaten öyle bir şekilde kontrolü bana bırakmak isterdim. yani emin ol. Başka şimdilik biraz ya şu an elveda diyorum ya da bir süre bekle bebeğim tamam mı? Evet Başka mı geri geldim Of ya İşte be Yani şey şeye değinecektim Yani o gün biraz Değindim mi unuttum bile ya özür dilerim O gün öyle şeyler konuşmamamız gerekiyordu Çünkü özel bir geceydi yani Ama ne bileyim kalbe bahsetmiştim. seninle konuşunca işte gitti yani her şey Allah kar Her zaman, her zaman, her zaman her zaman her zaman gibi her şey öyle uçup gidiyor yani gitti. Of. Böyle. Hmm. bu şeyle alakalı söylediğin şeyden beri çok kadar şeyde değil tabi öyle iyi bir düşündüğünden değil yani çünkü yani zaten herhangi bir şey olacak olsaydı yani başkalarının sözüne çok bakılmazdı yani senin ne diyeceğin ya da ne düşüneceğin önemliydi ama yine de yine de yani benim sana bu dediğim işte senin için ne önemli ya da kimin gözünde ak gözükmen önemli diye sana sorduğumda ettiğimde her zaman şey oluyor yani ya bu doğrultuda geliyor bu aklıma. Olsun. Diyecek bir şey yok ya aslında aslında yani bunları uzun uzun da konuştuk çoğu noktasında konuştuk ama yine de ben sistem etmeye yararıyorum arıyorum ya. ya. Tam böyle şey gibi değil tabi böyle fırsatçı gibi sistem etmeye yer aramıyorum ama bakma yani öyle şey yaptım çok fazla. elimde değil. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ya. Canım sende yani. Canım sende Özüm sende Her şeyim sende Biz Ne konuşursan ne söylersen söyleyeyim Bununla alakalı beni bir tek sen anlayabilirsin zaten En güzel haliyle en doğru haliyle sen anlayabilirsin Yani bilmiyorum ben sen, ikimiz. Bir yarımız yok. Yarımız yani, bir yarımız yok. Kalan yarımız da böyle Solan bir şeylere benziyor yani. Böyle Of Hah. Eskiyen bir deftere benziyor. İçi böyle güzelliklerle bezenmiş. Bir defterin böyle solmasına, sararmasına benziyor. Bir bakalım. Burada şarkı açsam ses kaydı kapanıyor mu? Hiç almıyor bile. Neyse önemli değil. Of ya. Ne olacak Biloçko böyle? Ne olacak yani? <gülüyor> <gülüyor> yani çok düşünmemeye çabalıyorum. Sahip olduğum şeyi düşünüyorum. Seni. dünya ne güzel şeysin ah, bebeğim nasılsın yüreğin nasıl ruhun nasıl <gülüyor> hazır mısın Beni üzülüyor musun? Böyle şeyleri neden sorduğumu biliyorsun. Elbette ki şüphemin olmasıyla hiç alakası yok. Benim hiçbir zaman şüphem olmadı sana dair. Kendime dair de. Kendimin ne hissettiğine dair. Senin bana ne hissettiğine dair. Hiç zaman şüphem olmadı. Çünkü çok basit. Bunu her zaman söylüyorum yani. Bunlar zaten boş laf olmaması zaten bir yana edebiyatta değil yani. Ben senin gözlerinin içine baktım Loçka. Anlıyor musun? Ve oradan başka hiçbir yere bakmak istemedim. Ne hal böyle olunca ...insanda zaten hiçbir şey olmuyor. Ya da şu geçtim vallahi aşkına. Ya öyle bir coşku da zaten hiçbir yere kaybolmuyor. Bilmiyorum. O yüzden düşünüyorum. Nasıl isterdim? Bilsen alayan bir bebeğin Sesine uyanmayı Sana bir şey diyeyim mi Şu şarkıyı senin sesinden ne kadar isterdim yani Senin sesinde fazlasıyla yakışırdı yani Ve Ayrıca elbette ki yani daha önemlisi Gerçekten ben de nasıl isterdim yani. Ah felaç kalma. Seni çok seviyorum. daha böyle çıkabiliyorsun. E şu an, başka zaman, başka durumlarda, başka anlarda ve her zaman seninle dertleşiyorum. Seninle şakalaşıyorum. Seninle bir şeylere gülüyorum. <gülüyor> ve hangi anlarda nasıl karşımı çıktığını o kadar bilmiyorsun ki. Biliyorsun. Özür dilerim. Seveyim Güzel kokulum Kokumu çok özledim Hala da o parfümü almadım Biliyorsun dediğim gibi yani ben böyle şeyleri Akışına bırakmayı severim Her zaman ya Bir şeyin zamanı gelir yani Ya Böyle bir şeyin zamanı hiçbir zaman yok zaten ben seni ne zaman istersem isterim yani. He, kokunu duymaya, seni her zaman istiyorum. Kokunu duymayı her zaman istiyorum. Ama... <gülüyor> isterdim yani. Aslında hata yapıyorum ya. Hala hangi parfüm olduğunu hatırlıyorum. Parfüm şişesini falan hatırlıyorum. Ama ya, imkanı yok unutmama da... İki tane birbirine yakın renk var. Bir tanesi pembe, bir tanesi... Nasıl söyleniyor ona? Lilak. Mor gibi yani rengi. Ama pembeye yakın bir mor. O yüzden. ikisinin pembe olduğunu hatırlıyorum. Zaten kokusundan da her türlü bildirim ama... Almam gerekiyor artık onu. Hoşçakalın. Şimdilik elveda. Tamam mı? Sana iyi uykular, iyi çalışmalar, Loçkom. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Her an her saniye kalbimdesin, aklımdasın. Abi beni ben yapıyorsun. Muzipsin. Biriciksin. Şımarmak sana çok yakışıyor. Çok Loçkom, çok. Keşke şuan yanımda olsan. Ama ağzım işte biraz yağlı kokuyor. Dudaklarına bir olsun. <gülüyor> Seversin bence. İyi böyle müzik kapatayım bari bunu. Seviyorum seni. Hoşça kal bebeğim. Cennet kokulum. Görüşürüz.